Mm Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ecma'in. Hala gazalimizin Minhacül Abidin ila cenneti Rabbil Alemin isimli kitabının onun kendisine göre yaptığı giriş bölümündeyiz. Bu giriş bölümünde bizi Allah'a ibadet için yaratıldığımızı bu ibadeti yaparken çok da kolay olmayacağını, çetin bir yolda yürüyeceğimizi, pek çok insanın bunu anlayamadığını, anlayanların yolda bırakacak olaylarla karşılaştıklarını, pek az kulun becerip bunu yapabildiğini bizi de Allahu Teala bunlardan yapsın diye bir şeyler anlatmaya çalışırken İhya Din gibi büyük kitaplar yazdığımız ama insanların Kur'an-ı Kerim'i bile anlamakta zorlandıkları bir dünyada yaşıyoruz. Nerede kaldık i̇hya gibi bir kitabı anlayamadıklarını gördüğünü bundan dolayı da minhacül cül abidin gibi kısa özet ama Allah'a götüren, cennete götüren bir kitap yazmayı düşündüğünü söyledi ve bunun içinde bir ibadet düşüncesi gerekiyor. Bunun için bir anlayış gerekiyor, tefekkür gerekiyor. Dedikten sonra bu bilgi oluşumunu birinci kademe, birinci basamak olarak gördü ve devam ediyor. Falan mestekmel el ilme wal ma'rifete Allah'ın farzları nelerdir diye bir bilgi edindikten sonra inbata liyakuza fil-ı fil-ı ve artık kul bu bilgi oluşumundan sonra nedir o bilgi oluşumu? Yani Allah'ın farzları diye bir emirler var. Bunu elde ettikten sonra artık ibadete geçer. Fınaẓar ve ida huwa saḥbū jināyatin ve zünūbin. Kul ne yaptı şimdi? Anladı ki Allah'a ibadet etmem lazım. İbadetin önemini de anladı. Tamam, Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ibadete başlayayım. Namazından diğer bütün ibadetlere kadar dediği zaman, burada çok dikkat ediyoruz, gazali bir doktorun hastaya iyiliği tarif ediyor, iyileşmeyi tarif ettiğini görüyoruz, gazalini. Kul karar verdi, namaz kılacağım, oruç tutacağım, Kur'an okuyacağım, yanlış işler yapmayacağım. فَاِذَا هُوَ صَاحِبُ ve وَذُنُوبٍ Bir de bakıyor ki kul, çok cinayetler işleyen birisi, manevi cinayetler günahları var bir sürü. Hada halalul ekseri menen. Hada halul ekseri nas. İnsanların çoğunun durumu böyledir. Batmış, günah sürecine batmış. Fe yekulu o zaman kul der ki keyfe akbelu alel ibadeti ve ana musirun alel mas ma'siyeti mutalattihum biha. Ben nasıl ibadet yapacağım? Bir sürü günaha battım ben. Bu battığım günahlar içerisinde benim ibadet yapmam mümkün değil. Günahlarla kirlenmiş mutalattıhun biha günahlarla kirlenmiş birisiyim ben. Der. feyecibu aleyye evvelen en etube ileyhi liyavfira li zunubi benim günahlarımı meğfiret etsin diye önce tövbe etmem gerekir. Düşünür. Tövbe etmeden Burada not, nokta koyup şunu anlıyoruz. Ee, bir insan demek ki iyice tefekkür ediyor. Bir vaazdan etkileniyor, bir kitaptan etkileniyor. Ve hemen e, ibadete başlayayım, namaza başlayayım diyor. Kadınsa tesettüre geçeyim düşünüyor. Ramazan-ı Şerif'te hemen hareketleneyim düşünüyor. Bu doğru ama akıllı bir insan anlar ki Soğuk gelen pencereyi kapatmadıkça bir yerde ısınmak mümkün değil. Bunu ben örneklendiriyorum. Gazale diyor ki, ibadete yönelmek istiyor. Bir de bakıyor ki günah bataklığında. Günahlardan tövbe etmeden bu işin olmayacağını anlar akıllı bir Müslüman. Cam açık, kapı açık. Neyi ısıtacaksın? Nasıl ısınacaksın? Onun için ve yuxallısanıımın esriha bu günahların esaretinden beni kurtarması lazım Allah'ın ve yutahiranıımın nazarıha bu pisliklerden beni temizlemesi gerekiyor. Fa aslupa lil hizmeti ve bısatil kurbeti bu sefer ben dini bir yaklaşım hizmete uygun hale gelirim, ıslah edilmiş olurum ve Allah'a yakınlık mesafesine yaklaşmış olurum. Burada yani bu mantığı anlamazsak bunu anlayamayız. İbadet ibadet etmeden Allah'ın kulu olduğunu din hizmetine uygun olmadığını anla sen artık diyor. E ibadete karar verdik. Bol bol Kur'an okuyacağız. E günahlar sendeyken yara hep duruyor. Yara durdukça bir faydası yok ki. Kapı bencere açıkken rüzgar giriyor içeri. Günahlar öyle bir şey. O zaman o zaman kul bunlardan kurtulmam gerekir. Bu günahlardan kurtulmam gerekir anlar. Testakbiluhu hahuna akbetu İşte kula birinci kademede ne demişti? İlim vadisi çıkacak önüne. Şimdi de karşısına tövbe vadisi çıktı. Hala kitabın programını tanıtıyor. Henüz bu konulara girmiyor ama tanıtım yapıyor. Yani ben sana tövbe diye bir bölüm açacağım diyor. Neden? Çünkü çok şey bildin, bildin, bildin, bildin, hafız oldun, alim oldun, riyaz ezberledin. Tövbe etmedikçe günahlardan. Tövbe nedir? Sıfırlıyorsun, pişman oluyorsun, tekrar yapmamaya karar veriyorsun. Kul hakkı ise kul haklarını gidip ödüyorsun, insanlarla helallaşıyorsun, ibadet yapacak hale geliyorsun. Ben üşüyorum diyen insan soba yakıyor. Ama kapıyı bacayı kapatmıyor, içeri kar giriyor, fırtına giriyor hala. Günahlar böyle. İşte bunun için Bilhu karşısına çıkar. İstikbal etmek Türkçe bir kelimedir. Karşılaşmak demek. فَتَسْتَقْبِلُهُ hauna, İşte burada. Nerede? İlim elde ettikten sonra karşısına bir vadi çıkıyor. اَقَبَتُ tövbe, Tövbe süreci gerekiyor fiyehtac la mahalati ila qat'iha artık la mahalati çare yok demek çare yok bu vadiyi tövbe vadisini de geçecek hedefine ulaşabilmek liyası ile ulaşmak için ila ma huvel maksudu minha aradığı şey neyse Allah'ın rızası minha abidin ila cenneti rabbil alamin ...Rabbul Alemin'in cennetine ulaşmak istiyorsun... ...e ilim lazımdı. Okuduk Riyazu Salih'in Salih'ini... hali okuduk... ...günahlar duruyor. Alkol duruyor olabilir... ...ihtilat, kadın erkek karışıklığı duruyor olabilir... ...zina günahı duruyor olabilir... ...piyango bileti aldın... ...o duruyor olabilir... ...yalan konuşuyorsun... ...o duruyor olabilir... ...günah çok... ...faiz duruyor olabilir... ...eski namazlardan kaza var... ...tövbe etmedin... ...o duruyor olabilir pek çok günah türü. Bunlardan geçip gitmen lazım. Niye? Li maksudu Ne arıyordun sen? Allah'ın cennetini. E cennete gitmek için senin tövbe vadisini de geçmen gerekiyor. Fa kad fi zalika bi ikameti teubeti fi huququha ve şeraitiha ila an Bu sefer tövbe vadisine giriyor. Tövbeyi hakkıyla yerine getiriyor. Tövbenin hakkını, şartlarını veriyor. Tövbenin hakkı nedir? Şartları nedir? İnşallah o bölümü konuşacağız. Yani bir, ikinci bölümü gelecek kitabın. Orada bunlar konuşulacak. Felemma hasalet lav teubetus sadikatu. Güzel bir tövbe yapınca kul. İlim elde etti. Baktı ki tövbesiz bu işler olmuyor. Tövbe de yaptı. Ve faraga min kat'i hadi'l akabati. Bu vadiyi de açtı. Henne <gülüyor> ile ibadeti Bu sefer İlmi var ya, cenneti biliyor, cehennemden korkuyor. Allah'ı tanıyan, ayetler biliyor. hal biliyor, yazu salihin biliyor, vaazlar dinliyor. Bu sefer tövbe de yapınca kapıları kapattı, ısınmaya başlıyor. Henne ile ibadete liyakut tam ibadet heyecanı o zaman başlar. İbadet heyecanı başlar kulun. Peki Fe, ibadet heyecanı başlayınca hemen ibadete gönder mi bir dakika fenavara bir bakar ibadet dünyasına veidavaku muhdiikaın bir onu kuşatmış bir sürü engellerin olduğunu görür bir sürü engeller ilk arıza cahillikti. onu giderdi günahlar arıza oluşturuyordu. Onu giderdi, tövbe etti ama iş bitmiyor. Kullu vahideti min ta'uku amma kasada min el ibadeti bi darb min engellemek demek. Engellemek. Aaik <gülüyor> engel demek. Mesela engelli kelimesi modern şeyde bu bu kelimeyle kullanılıyor. Muavvikin engelli insanlar demek. Yani azim var, heyecan var, kalkmak istiyor kalkamıyor, ayağında engel var. Veya işte görmüyor, görme engelli diyoruz. İnsanın da ilmi elde etti, Riyaz-ı Salih'in okudu. Tövbe edip camu penceresini kapattı ama bir de baktı ki başka engeller de var. Neden? Ne demişti? Bu yol çetin, gitmek istiyorum diyen herkes gidemez. İlâ cenneti Rabbil âlemîn, yol çetin, uzun, tökezleyenler oluyor. Bir sürü engeller var demişti. İşte tövbeden sonra da bir sürü te'vik, engel çıkıyor. Feteemmele, oturup düşünüyor bu sefer. Adem aleyhisselamdan bir insanoğlu düşünüyor. Feteemmele, teemmül ediyor, düşünüyor. Fe idâhi arbe'un, dört başlık altındaymış bu dertler. Bu bahsettiği yani tövbe ettiği halde hala insan samimi bir teheccüd namazı niye kılamıyor? Oruç niye tutamıyor? Niye mümin kardeşlik ibadet olduğu halde o kardeşliği halledemiyor? Kardeşleriyle zevkle Allah Allah rızası için oturup konuşamıyor. Ya namazı tam kılıyor orucu tutamıyor. Ya namazı kılıyor orucu tutuyor. Filan kul hakkından kurtulamıyor. Mümin kardeşleri hakkında iyi düşünemiyor gibi. Bu engellerin hepsi Dört başlık altındaymış. Burayı çiziyoruz. İmam Gazali'ye göre ana sorunlar dört başlık. et dünya, vel halku insanlar ve şeytanu şeytan ve nefsu ve nefis. Bütün bu belalar, musibetler dört ana başlıkta toplanıyor. Dünya sorunu, insanlar halk sorunu... Ve şeytan sorunu ve nefis sorunu. Bu dört sorunu insanoğlu çözmedikçe tövbe de etsen bir iş yapamıyorsun. Fehtace bu sefer anladı ki ihtiyacı vardır. La mehalete hiç çare yok. İlâ def'i hâzihîl avâiki ve izâhetihâ anhu. Bu avâik engelleri kaldırması gerekiyor. Çünkü ille cenneti Rabbil alemin gidecek, Rabbinin alemlerin Rabbinin cennetine girmek istiyor. Yol güzergahında dünya engeli çıktı. İnsanlar halk engeli var, şeytan engeli var, nefis engeli var. Bu dört barajdan atlaması gerekiyor. O illa. Aksi takdirde bu dört engelden kurtulaması, fala yetahta lehu emruhu min al-ibadeti. Bu bu ibadet hedefi gerçekleşmeyecek. İbadet edemeyince de Allah'ın rızasını kazanamayacak. Allah'ın rızasını kazanamayacak ila cenneti rabbil alamin olmayacak. Bu sefer festakbalatuha huna vadiye geldi bu sefer engeller vadisi. Neydi engeller vadisi? Bu dört şey. Tayhtaacu ila kat'iha bi'arba'ati umur. Karşısında dört engel vardı. Bu sefer bu vadideki engelleri aşmak için dört de çaresi var. Etcerrudi anit dünya, dünya sevgisinden arınacak. Ve tafarrudi anil halki, insanlara kilitlenip kalmayacak, tek olmaya razı olacak. Ve muharabeti maş şeytan, şeytanla savaşmaya razı olacak. Ve muhalafeti lin Nefsine düşmanlık edecek. Nefsine aykırı davranacak. Şimdi burada duruyoruz. Bakınız. Bu kitabın özeti bu dört kelimenin dört cevabıdır. Dünya, insanlar, şeytan ve nefis. Gazali'ye göre dört aşılması gereken dağ bunlardır. Bunun dördünü de aşmayı ne diyor? Ettecerrudu aned dünya. Dünyayı kalbinden çıkaracaksın. Yaşamayacaksın değil. Sen dünyadan çıkmayacaksın. Dünyayı kendinden atacaksın. Çünkü sen dünyadan çıksan, intihar etsen ebedi cehennemde kalırsın. E, peki diyorlar ya madem o zaman uçağa binme, gavurlar icat etti. Bu aptalca bir soru. Öyle demiyor ki gazali. Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Bunu ben şöyle özetliyorum. Koltuğa sen otur, koltuk sana oturmasın. Arabaya sen bin, araba sana binmesin. Tapındığın arabaya binme. Tapındığın koltuğa oturma. Evlen, köle olma. Evin olsun ama tapındığın, tapınağın evin olmasın. Geçici dünyanın dairesi senin olsun. Maaşın olsun. Allah'a kulluk et. Maaşına değil. Dünyayı söküp içimizden atmak başka şey, dünyadan çekip gitmek başka bir şey. Dünyadan çekip gitsen yani intihar etsen, Allah'a asi olursun. Dünyayı atsan bu sefer Allah'ı bulursun. İkincisi de insanlardan tacerrut edeceksin. Yani yalnız kalmaya razı bir mümin olacaksın. Hem kimseden vazgeçemiyorsun hem de Allah seninle olsun diyorsun. Allah başkalarının bulunduğu kalbe girmiyor. Ha, öyle bir kalbe girmiyor Allah. Kimse olmasın ben geleyim diyor bunu tavsiye ediyor. Tabii bu kitabın inşallah ileride okuyacağımız bölümlerinde bize tavsiye edeceği bunu nasıl yapılacağıdır zaten. Evet. Üçüncü olarak da şeytanla savaşacaksın. Şeytanla savaşacaksın demek bir farklı bir şey. Nefsine aykırı davranacaksın demek başka bir şey. Savaş gerekiyorsa mesela ne yapıyorsun? Alkollü yere girmiyorsun. Alkolü kaldırmaya çalışıyorsun. Emri bil ma'ruf yapıyorsun, nehyanil münker yapıyorsun, şeytanla bir sürü savaşıyoruz. Nefse muhalefet etmek ne demek? Şimdi göreceğiz ayrıntılarını. Nefis insanın iç benliğindeki bir olgunun adıdır. Sürekli uyumak ister. Uyumuyorum diyorsun, muhalefet ediyorsun. Nefisle savaşmak demek kendi anlığına bıçak saplayıp ölmek demek değil yani. Öyle bir savaş yok. Şeytanla öyle savaş var. Mesela kafirlerle Bedir'de yapılan, şeytanla yapılan savaştır. Uhud'daki yapılan şeyt, çünkü onlar şeytanın adamlarıydılar. O Uhud'a gelenler şeytan, Çanakkale'ye şeytanın adamları gelmişti. Malazgirt'te şeytanın adamları gelmişti. Oradaki mücahitler şeytanla savaşmak için gidip onunla savaşmışlardı. Evet, dört, dört büyük engel görür insan diyor Tövbetinden sonra. Çünkü tövbe kendini temizledin. Bildin, ilim elde ettin, tövbe ettin, temizledin. Dört tane koca dağ karşında duruyor. Ne yapacaksın? O dağları da aşacaksın. Ana ölçüsü ne? Dağlarda dört, dört dağın dörtte çözümü var. Evet. Şeytan kim ediyoruz Asıl adı iblistir. Cinlerden bir mahluktur. insandan önce vardı. Allah'a asi olunca Allah onu kovdu. Kovulunca Şeytan kovulmuş demek. Taşlanmış, kovulmuş mahluk şeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. O demek. Yani kovulmuş mahluk manasında ama hayalet birisi değil. İnşallah yeri geldik onunla ilgili de bölümler açılacak. Hayalet birisi var. Şu anda var. Ve Adem'in bütün çocuklarını düşman edinmiştir. Sanal bir şey, çizgi film kahramanı değil böyle. Ciddi bir mahluk olarak var. Yapısı bizim yapımız gibi değil. O yüzden bizim onunla uğraşmamız zor ama imkansız da değil. Bu dört engelin فَاَمَّنْ fe فَاَشَدُّهَا Bu dört engelin en belalısı nefistir. Nefis en belalı düşmandır. اِذْ لَا يُمْكِنُهُ تَجَرُّدُ عَنْهَا Çünkü dünyadan kopup ayrılabilirsin. İnsanlardan tek yaşarsın. Nefsini nasıl bırakacaksın? Nereye gideceksin? Nefis dediğimiz mesele insanın kulağı değil ki kesip atasın onu. Kolu değil ki kolunu alçıya alasın. Nefis insanın bünyesidir. Kendi yaratılışı, karakteri, bünyesidir. Nefsin de tabii nasıl Müslümanların ashabı kiramı var, ashabı kiramın içinde... Ehl-i Bedir var, Ehl-i Bedir'in içinde Haşere-i Mübeşşere var, Müslümanların günah işleyeni var, işlemeyeni var. Nefis de her insanın kendi nefsinin de rengarenk çeşitleri var. Dolayısıyla insanın boğuştuğu en büyük düşmanı nefistir. Arınıp gidemiyorsun, bırakıp gidemiyorsun. Ölmeden o ölmüyor. Sen ölünce ölüyor, o da bir işe yaramıyor, sen daha hakim olamıyorsun. İlla <gülüyor> yümkünuhu etcerrd ona yani o nefisten kurtulmak mümkün değil. ولا أن يقرا بمره ويقمعها كالشيطان yani bir kere de tak diye öldürüp nefsi kurtaraması bir merrettin bir kere de. Bir kere de nefisten tövbe estağfurullah deyip günahdan kurtulursun. Nefise bin kere lanet etsen gitmezsen de. Sen olsun çünkü. Sen o nefissin. Ke şeytan da halbuki Euzubillahimineşşeytanirracim dediğin an şeytanı uzaklaştırabilirsin. ayetel el kürsü okursun bir daha yanaşmaz. Mesela ezan okunurken şeytan kaçar. Ezanın duyulduğu yerdeyken sen kötülüğü bırakmak zorunda hissedersin kendini. Şeytan oradan çıkar çünkü. Ama nefis öyle değil. Nefis camide de seninle, Kabe'de de seninle, Arafat'ta da seninle, Kabe'nin içine girsen seninle, her yerde seninle. İzhiyel matiyyetu vel aletu. Yani ruh gibi içimizde duruyor bizim. Biz oyuz. Bu el-matiyyatu vel-aletu bu demek. Varlığımız o nefistir zaten bizim. Kendi kendimizi. Yani gözünü kapatabilirsin mesela. Niye? Şeytanın pisliklerini görmemek için. Gözünü kapatınca nefis seni gene teşvik eder. Ağaç. Ağaç bir bak bakalım orada mı şimdi? Yani Nefis sensin. ve la mutmag aynan fi muafaketi ala ma yaksudu la abdu min ibadeti yani ve la mutmag herhangi bir umut da yoktur e, fi muafaketiha yani uyumlu olabiliriz nefisle anlaşalım bir protokol yapalım ala ma yaksudu la abdu min ibadeti ve ikbali alayha kul ibadet istiyor e, veya ibadete yönelmek istiyor. El-i alel ibadeti yani. Nefis ya. Gel salı günleri karışma bana. Bir de cuma günleri karışma. Tamam. Salı ve cuma serbestsin. Böyle bir protokol de yapılmaz nefiste. Tamam der. Kabul eder. Tam cuma namazında aklına bin bir melanet getirir. Gene vazgeçer. Nefis çünkü senin şeytanımsı duygularının birikiminin adı. Sen hiçbir zaman ondan kurtulamayacaksın. Ancak biraz sonra işte bu bize bunu öğretecek. Nefiste cihat nasıl yapılır? Bunu öğretecek inşallah. Nefsine galip gelenler ya da nefsini disiplin altına alıp onun terbiye olmasını sağlayabilenler bizillahi teala razı olunan noktaya gelirler, ibarete gelirler. Burada küçük bir mülahaza e, ortaya çıkaralım. Bu düşüncelerini Gazali ilk hocaları olan büyük mutasavvuf alimlerinden aldı. Kutül isimli eseridir ki bir tasavvuf eseridir aldı. Şimdi siz tarikat olarak biliyorsunuz. Tarikatlar diyorsunuz. Onun asası adı tasavvuftur. İyi bir tasavvuf erbabı nefsiyle savaşı becermiş ve mağlup olmamış insan ya da o uğurda ömür tüketen insan demektir. Şimdiki o reklamlara, deptebeye, yani... Herkesten fazla mesela müzik dinliyorlar. Herkesten fazla sigara içiyor. böyle tasavvuf olmaz. Tasavvuf bu derin mücadelenin adıdır. Biz bir nevi de tasavvufun kaynaklarına ait bilgiler elde etmiş oluyoruz. E, tasavvuf her Müslümanın ihtiyacı. Dolayısıyla bunları Allah gazaliye rahmet etsin bize öğretiyor. İzhiye mecbûletün. Şu nefis mecbûletun alâ zıddil gayri kel hevâ ve ittibâiha lehu. Nefis, hayrın zıddı neyse onun için yaratılmıştır. Konu mu odur nefsin? Hayır dediğimiz bir hayır var, bir de onun aksine var, şer var. Nefis, hayrın aksi neyse onu yapmak için vardır. Yani deyim yerindeyse insanı cimciklemek için vardır hep o. Hep cimcikler. Kaşıtır. Ve işi bu. Nefsin işi bu. Dolayısıyla ey nefis seni istemiyorum diyerek bir yere gidemezsin. Sen olsun. Ve o senin için vardır. فَهْتَا جَئِدًا اِلٰى اَنْ يَلْجَمَى بِلِجَامِ اتَّقْوَى Şimdi kitabın sırrını söyledi. Ne dedi dört büyük dağla karşılaşacaksın Bu dağların dördüncüsü nedir Nefis nefis en şiddetlisidir bunun en yüksek dağ himalya dağları gibi en yüksektir o zaman kul ehht iden o zaman iden o zaman İhtiyacı vardır nereye en yelcemen nefse nefsi dizgillemeye Ne ile dizilecek bileceğimmit takova takva ile gizginleyecek. Disiplin altına alacak diye modern bir şeyde gemleme aslında bu kelime. Gem altına. Gem nedir bilmeyeceksiniz tabii. Neden? Çünkü hayvan beslemediğiniz. Hayvanın ağzına gem vurulur. Böylece hayvanı sağa sola nereye çekeceğini yani direksiyon gibi bir vazife yapar o. Yani nefis Disiplin altına alınır. Neyle alınabilir? Takva ile. Takva nedir? Çok kısaca sonra ana tarifi gelecek. Kendisi de takvanın ayrıntılarına göre. Takva bir cümleyle özetlenecekse Allah'ın emrini yapmak yasağını terk etmektir. Takva budur. Evet takvaya biz başka başka tarifler getireceğiz. Ama takvanın en büyük tarifi bir şeyi Allah'a emrediyorsa yapacaksın, yasak ediyorsa kaçacaksın. Takva sensin. Bunu yapmayı örgütleyebildin mi kendi çapında? Mesela öyle bir Müslümansın ki sen Allah emretti farzdır denince kalkıyorsun. Haramdır denince oturuyorsun, yanaşmıyorsun. Tamam, sen nefsini terbiye ettin. Çünkü nefis ne istiyor? Farzları boş ver. Haramların tadına bak diyor. E bu Aksini yaptığın zaman, çünkü nefis için ne kural getirmişti Muhalefet edeceksin nefsine. Nefsin gösterdiği yön belli. Neyi gösteriyor? Piyango biletini gösteriyor. Faizi gösteriyor. Kadın için çıplaklığı gösteriyor. Gıybeti tatlandırıyor. Şeker katıyor gıybete. Şeker. Sakız gibi çiğne bunu diyor. Onun dediği, Allah da ne diyor? Gıybet haram sana diyor. Piyango haram. Faiz haram. Tesettür olmayan şey haram. Çıplaklık gibi tesettür. kasiyatın, ariyâtun haram. Olmaz diyor. E, ben Allah'ın emrettiklerini yaparsam, yasak etti diye kaçarsam, yani bir fıkı standardı kendimi oluşturursam, İmam-ı Azam'ın fıkhına göre yaşarsam, nefis diye bir şey kalmaz ki. Nefsimi de adam etmiş olurum bu sefer. Bir taşla iki kuş vururum. Nefis beni ezecektir. Ben nefsimi terbiye ederim. Nefsim bu sefer mecbur benim iyi yönümde gitmek zorunda olur. Evet. Litaqalehu fala tanqatya. Nefisle nefsini eli altında tutmak için takvadan başka bir yok. Baten qadalehu fala Onun emrine uyar ve itiraz edemez nefis. Fayestamiluha fil masalihi ve Bu sefer nefsini iyi işlerde. Salah olan işlerde, rüşte uygun işlerde kullanır. anil mehaliki الْمَهَالِكِ وَالْمَفَاسِدِ Helak edecek şeylerde, ifsad edecek şeylerden engeller nefsini. Yani nefis azgındı, sen nefsini 10 sene, 20 senedir haramlardan uzak tuttun, farzlara itaat ettirdin mi? Nefis tıpış bu senin peşinden geliyor bu sefer. Tıpkı sert bir köpek gibi bağlıyorsun kapına, ekmek veriyorsun, besliyorsun, seni bekliyor bu sefer. Ne oluyor? Ya eyyetühen nefsul inne. Ey mutmain olmuş, yani zirveye çıkmış olgun nefis. Erci'i ila rabbiki vardı ya. Tamam. Sen şimdi beğenilmiş bir nefis olarak gel bakalım Rabbine. Nefis de bu sefer adam oluyor. Demek ki Müslümanın Ruh terbiyesi bu nefis mücadelesi üzerinden yürüyor. Burada çok ince bir nokta bu kitap gidince, bitince anlayacağız inşallah. Şeytan ister ki biz hiç Müslüman olmayalım. Baktık ki Müslüman olduk. İster ki haramlara batalım, tembel Müslüman olalım. Baktık ki çalışmak istiyoruz. Sen o zaman kendi nefsini bırak, Yahudilerle uğraş. Çinlilerle uğraş. Bundan şeytan razı olur. Niye? Sen bütün Çin'in bir milyarın Müslüman olmasını sağlasan kendin alkol kullandığın için cehenneme girsen bir hayrın olmadı ki başkası kazandı sen öldün. İsrail'e lanet ettin mitingler yaptın bağırdın çağırdın E, e sen İsrailli gibi yaşıyorsun. Siyonist Yahudi gibi yaşıyorsun. Gene bir karın olmadı. Aslı ne bunun? Hem nefis terbiyeni olacak, hem dış kafirlerle mücadele edeceksin. Şeytana muharebe edeceksin. Nefsini dizginleyeceksin. Nefsini dizginleyen birisi ancak zaten kafire cihad eder. Kafirle cihad daha kolay. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sahih bir hadis olmasa da bilmemiz gerekiyor. Bedir'den Medine'ye dönerken, 150 kilometrelik bir yol orası, ne buyurdu? Şimdi büyük cihada gidiyoruz dedi. Şimdi büyük cihada gidiyoruz. E Bedir, Allah'ın arslanlarının, 314 kişinin cennetlik olduğu bir yer. Melekler, binlerce melek geldi. 3000-5000 bin, bin melek geldi orada, Ashab-ı kiramla çarpıştılar. Medine'ye giderken büyük cihada gidiyoruz dedi. Büyük cihat neresi? Nefislerimiz, evlerimiz, ticaretimiz büyük cihat. Evet, nefis meselesini konuştuk. Onun için. Fe ye'hudu iden fî kat'i hâzîl akabeti. işte böylece başlar, bu vadiyi de aşar. Bu dört engelin bulunduğu vadi. Ve yeste'inu billahi celle zikru ala zâlike. Böylece Allah Teala'nın yardımı ile o yolda yol alır. Bu yardımı bekler. Allah'ın yardımı ile gene bu işi yapacak. Felema faraga min kat'iha Bu yoldan iyice yani anlarsa ki elhamdülillah bu dünyayı, insanları, şeytanı ve nefsini engelledim. raci'a <gülüyor> ila kastil ibadeti Şimdi ibadet noktasına gelir. Dördüncü basamağa çıktık bu sefer. İbadete gelir. فَاِذَا عَوَارِضُوا تَعْتَرِضُوا Bu sefer de dağlar gibi değil ama fırtınalar esiyor. Yeni bir engel çeşidi çıktı. Bu arada isterseniz hem biraz dinlenmiş olunuz. Bu nefis, buraya tekrar döneceğim felembe faragaya. Nefis ile ilgili bir bilgi tazelemesi yapalım. Ben burada küçük notlar aldım hatırlatmak için. Nefsi İslam alimleri dedik ki nefsi abarttık şimdi nefis konusunu. Ee, İslam alimleri çok incelemişler bu konunun nefis nedir, ne değildir konusunun e, ansiklopedisi hiaülumüddindir. Hey Hiaülumüddin hey sultanıdır bu konuların. Yani bundan hiç ama bütün tasavvuf kitaplarının e, Malzemesi nefis terbiyesi. Ne dedik? Tasavvuf, nefsi terbiye etmek, dizginlemek, licam yani ger, gem vurup e, Allah'ın yolunda e, olursun yoksa seni gemlerim diye terbiye etmek için. Bütün tasavvuf kitaplarının ana malzemesi budur zaten. E, konumuz bizim ya da uzmanlık alanımız gibi değil de şöyle bir hatırlama bakımından nefsin kademeleri ve bizim nefsimiz nerede? Bunu test edebiliriz. Yedi nefis var. Birinci nefis emmâratun bissû olan nefistir. Standart nefistir bu. Emmâratun bissû Yani sürekli kötülüğü emreden. Hayra hiç müsaade etmeyen. Yani cehennem çukuru gibi nefis. En kötü nefis bu. Ondan sonra levvâme nefis gelir. Levvâme nefis bir banyo yapmış nefistir. Bir temizlenmiş. Öbürü gibi bu da kötülük yapar. Ee, ne, ne kötülüğü yapar? Yani mesela birinci derecede levvame nefis e, günde yüz defa cinayet işlettirir. Adam öldürmekten, alkol almaya vesaireye kadar. Bir kademe iyi olan e, emmara bisü'ten sonraki levvame nefis aynı şeyleri yaptırır ama Akşamda ya çok kötü oldu ya, güya da Müslümanım der. Hafif bir kınama düzeyine gelir kendi kendine. Bu nefsin ikinci çeşidi ama kötülük gene yapıyor. Üçüncü nefis çeşidi mülheme nefistir. Mülheme nefis yani yüz kötülük yapmaz emmarede ve levvamede. Kötülükler yüz çeşit yapıyor. Yüzü ben konuşuyorum tabii. Dediğimi hızlı bir şekilde anlatacağım bunu. Ee, ya bu işin doğrusu da var. Ya niye ben annemin babamın duasını almıyorum canım? Annemin babamın duasını da alıyorum. Bu yavaş yavaş iyilik sinyalleri geliyor. Bu ne, ne zaman mesela bu? İşte İhya-ül-Müddin okumuş bir adam başlar bu sinyallere. Hafif hafif ilaç etki eder. E ondan sonra işte boğaz dinleyen bir insan. Kur'an okur. Kur'an'dan etkilenir. Üçüncü. Dördüncüsü mutmainne nefistir. Mutmainne e, nefis yavaş yavaş e, kendisini <gülüyor> yavaş yavaş kendisini iyilik tarafına doğru atar. Ama hala sıyrılmış değil kötülüklerden. Ne yapar? E, Ramazan-ı Şerif'te orucunu tutar. Bir umre yapayım, tövbe edeyim der. Gider, gelir gene faiz alır. Faiz verir. Yani böyle e, bu da dördüncü nefis. Beşinci nefis, râbiye nefsidir. Râbiye nefis nedir? O peygamberin adını duyunca gözü yaşarır. Çiçek açmaya başlamış bunda. O ama nefis olup da kötülük yapmaz düzeyde değil. Ufak tefek gene karartılar var ama bu artık yolunu tutmuş. Bu Medine yolcusu gidiyor. Mardiyye e, nefis altıncı basamağı nefsin. Mardiye. Mardiye demek bu biraz daha kökleşmiş. Bu teheccüdler filan başlamış. Bir de kamile nefis var. Peygamberlerin ve onları yakalamışların nefsi bu. Dizginlemiş. Çare yok secde edeceksin Allah'a. Hık -hı Hı -hı etme burada. Diyebilmiş insanların nefisleri bunlar. Yedi kademeli nefis var. Demek ki e, bu yedi kademeli nefiste birinci derecede olan var. Ful kötülük düşünüyor. Volkan gibi kötülük saçıyor. Hep kül hani volkan patladı da kül saçtı deniyor ya. Bu hep kül saçıyor. Levvame nefis oturuyor arasına. Bunun için mi yaratıldık biz? Yok ya diyor. Bir sigara daha içiyor ama üstüne efkarlandığı için. Çünkü hastalığı anlamış ama kurtuluş çaresi Mülheme nefis de sinyaller gelmeye başlıyor. Hani radyo ayarlarsın da ses hafif hafif gelir ama anlaşılmaz dediği ona yavaş yavaş sinyaller akıyor. Mutmain de nefis oluyor. Ya sabah namazı kılmadık hayvan olduk bu dünyada. Ne gereği var? Neye namaz kılmıyormuşum? Bu, bu melun heriften uzak dururum diyor. Onda e, sinyal iyice geliyor, mesajlar anlaşılıyor. raziye nefis oluyor. Ayetleri okuyor. marziye nefis okuyor. Gözünden yaşlar akıyor. Sonra da tam olunca da gidiyor Rabbine kavuşuyor. Bu neyi gösteriyor? Çalışma tempomuzun ne olması gerektiğini düşünüyor. Gösteriyor bize. Yani biz Bugün mesela bir bayan tesettüre karar verdi. Tamam, melekler de onu bekliyordu zaten. Ey Azrail, beklemesin bu kulal, al, Firdevsale'ye götürün. Böyle bir oyuncak yok. Sen tesettüre mi karar veriyorsun Müslüman olarak? Erkek olarak da faizdeki bütün hesapları kapattım, çoluk çocuğumu helalledireceğim mi diyorsun? Tamam, tamam Allah kabul ediyor, gel kulum diyor. İblis ne diyor, böyle mi anlaşmıştık diyor. Her şey iyiydi, niye bozdun oyunu diyor. Bozdum ben. Sana ne? Diyorsun. Öyle değil diyor. Gel bakalım. Bu işi beraber başladık. Bak hanımın karşı çıkıyor bu işe diyor. Bir gidiyor akşam eve adam. Kadın hiç çıkarmadığı dedikodular diyor. Yahu ben meyhanedeyken ses çıkarmıyordum. Bana nereden çıktı bunlar? Oyun tek oynanmıyor ki. Biz beraber oynuyorduk iblisle. Sen bırakıp gittin şimdi. Böyle bırak git. Her isteyen bırakıp giderse iblis nereden müşteri toplayacak? Düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Yani bunun bu sürecini unutmuyoruz. Burada e, yani birinci basamakta kalmak diye bir özrü yok hiçbir Müslümanın. Sekizinci basamağı varsa sekizine bile giderim bunların. O yüzden sloganımızı şöyle söylüyoruz: Hayalde olsa her Müslüman bu dünyada Ebubekir olup ölmeyi hayal etmelidir. O yolda koşmalıdır. Tamam sahabi olamazsın. Sahabi olurum desen yeni peygamber geldi demek olur. Bu zaten küfre düşersin maazallah. Sahabi olamazsın. Ama Ebu Bekir allah Teala sana örnek gösteriyor. Radıyallahu anh. Ve ila muhfiretin diyor. Yarışın Ebu Bekir'le Allah diyor. Ama hayal dünyamızı kağıt üzerinde bırakarsak bu kendi kendimizi aldatmış oluruz. Bu yedi kademeli nefis mücadelesinde Üç aşağı beş yukarı herkes bilir. Mesela ben bayanlar üzerinden bir örnek vereyim. Beni dinleyen bayanlar sinirlenirler mi bilmiyorum ama bir örnek vereyim. Erkeklerden önce duygulanıyorlar. Yani ayetleri, hadisleri dinleyince ben bayanlarla ders yaptığım zaman e, beni de rahatsız ediyor onların ağlaması, sızlaması. Ama düğün davetiyeleri geliyor aynı bayanların. Bu biraz birkaç günlüğüne mola veriyorlar. Emmare nefsinden geçmiş, levvameden geçememiş. Ağlarken mülhem olduğu, yani Allah ona sinyaller gönderiyor. Bak, bak, bak, Meryem'i görüyor musun diyor. Bir yerde, e, ismiyle zikretmeyeyim, bilayetin Anadolu'nun bir köyünde Asiye annemizi anlatacaktım. 40 dakikalık dersi 14. dakikada bitirmek zorunda kaldım. Kendileri de dinleyemez hale geldiler. E, beni de konuşamaz hale getirdiler. Böyle hepsinin anası birden ölmüş gibi duygusal bir an oldu. Ben de yani ondan sonra bir daha anlatamam zannettim Asiye annemizi. Ama o kadınlar o anda razıiyetin, yetün kadrosundaydılar. Sonra düğünde, arkadaşlarının kına gecelerinde işte bu biraz dar ama işte ben aslında dar almamıştım da aldım mazeretlerinde Üçüncü kadroda kaldıkları görülüyor. Birinci nefisle yedinci nefis arasında her gün tansiyon gibi inip çıkabilir insan. Savaşımız bizim yedinci nefis seviyesine doğru koşmak. Bu Bekir radıyallahu anh'ın düzeyine doğru yürümek. Kalırım dörtte. Rabbim korusun. Kalmak istemem ama kalırsam da dünyanın sonu değil. Ben hiç olmasın yedinci diye hedef ettim. Bu nefis mücadelesi. Zaten gazalimiz rahmetullahi aleyh bunu anlatacak bize baştan sonra. Yani minhac e, el aabidin kitap olarak bunu anlatacak. Direkt ve dolaylı olarak. Burada e, bir kelime sık sık geçecek. Takva kelimesi. E, biraz önce izah ettim. Takva, Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmaktır. Başka hiçbir tarifi yok bunun. Müt Muttakî de takva adam demektir. Huden lilmuttakîn diyor Kur'an-ı Kerim. Bu müttakilerin kitabıdır diyor. Takva sahiplerinin kitabıdır. Takvayı biz korkmak olarak, Allah'tan korkmak olarak tercüme edersek maalesef öyle ediyoruz. Başka bir tek karşılığı yok çünkü. Çok eksik, içi doldurulmaz bir tercümedir bu. Allah'tan çok korkuyor. Hitler bile korkuyordu Allah'tan kim bilir. Hristiyan adamdı çünkü. Ama öldürürken korkmuyordu. Şarap içerken korkmuyordu. İsa Allah'ın oğludur derken de korkmuyordu. Meryem haşa Allah'ın karısıdır derken de korkmuyordu. Ama korkuyordu. Tanrı'dan korkuyordu. Onun lisanıyla söyle Müslüman Allah'tan korkuyor. Bankaya gelince banka başka diyor. Düğüne gelince başka Yalana gelince başka, gıybete gelince ama Allah'tan çok korkuyor. Ha. Allah'tan korkuyor. Laf korkusu olmasın diye diyoruz ki takva yani müttakilik yürüyüşü emredileni yapmak yasaktan kaçmaktır. Çok takva biriydi Ebubekir. Radıyallahu anh. Ne demek? Hiçbir haram işlemezdi, farzları bırakmazdı demek. Takvayı bu şekilde anlayacağız. Sık sık takva kelimesi gelecek karşımıza çünkü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.